Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Mahir bir toplantıya gitmek üzere kaçtı. Onu da söyleyemedim. Ya da sizin de sesiniz. Evet benim sesim de bir hayli kötü. Çünkü nezle ve biraz böyle işte. Öksürük vaziyetleri var. Ben de yoldan indim. Şimdi yayına bir saat önce birazcık hepimizde bir evet. gene şey var. <gülüyor> Zaten havada hiç iyi değil, değil mi? Ama şey... Amerika'daki durumu görünce insan şaşırıyor. Yani şükredebilir de doğrusu. yani Doğu Doğu sahillerinde, Kuzey Doğu ve Doğu sahillerinde en az dokuz kişinin ölümüne yol açmış. Ekim'de de tarihinde hiç görmemişler ee, ka, böylesine fırtına ve kar. Ama bunların hepsi e, bilinen şeylere uygun. Pattern'lere, kalıplara uygun tabii. Kürse değişikliği değişikliğiyle ilgili olarak. Evet. evet. Bütün dünyanın her tarafından bu tür şeyleri gözlemek mümkün yani. Hem ülkemizden hem Amerika'dan. E... Evet. evet. Şimdi biz Türkiye'deki Fırtınalar. Fırtınalar siyasi ve sosyal, sosyolojik fırtınalarla biraz ilgilenelim değil mi? Evet, hem, yani gerçekten e, Ragıp Bey ve Büşra Hanım'ın e, tutuklanması, gözaltına alınması sanıyorum sorgulamaları devam ediyor değil mi? Evet, o, Yani gözaltında var bildiğim kadarıyla tutuklanma haberi gelmedi. Gelmedi, evet. Bugün biz de birazcık Mahir'le beraber ele almaya çalıştık. Oral Çalışları Radikal'de ve Hasan Cemal'in de milliyette gayet eleştirel ve gidişatın kötü olduğunu söyleyen yazıları vardır. Bugün de Nabi Yağcı'yı görüyorum şimdi Taraf gazetesinde. Kötü gidişat diye. Şimdi gerçekten bu iki isim yani geniş entelektüel çevrelerin toplumsal muhalefetin Kürt siyasi hareketine barış yönlü destek veren insanların içinde bulunduğu yerde simge isimler. Dolayısıyla yani bu operasyonlar aslında iki yıldır iki buçuk yıldır devam eden operasyonlar. Bunlara karşı ee, pek çok kez e, yükselen sesler söz konusu oldu. <gülüyor> Ama sanıyorum yani bu e, isimlerle e, yani iş zıvanadan çıkma deyimi evet. yerinde herhalde olur. E, zıvanadan çıkıyor. Evet oral çalışlarda zaten galiba aynen bu deyimi kullanmış. Öyle ciddi. mi? Evet. Ee, Çığırından çıktı diyor ya da fakat şey de var bu her iki ismin gerek Büşra Ersanlı'nın gerek Serragıp Zarakoğlu'nun ömürleri boyunca da fikir özgürlüğü için mücadele, demokrasi mücadelesini evet. vermiş insanlar olması işin boyutunu büsbütün net olarak ortaya koyuyor doğrusu. Evet. Gerçekten e, bu operasyonlar ve bu meselenin geldiği bu noktada e, sessizler yükselmeyeceksin, ne zaman yükselecek? Bu bağlamda bütün yani Kürt siyasi hareketinde onaylamadığınız şeyler olabilir. Ama fikir özgürlüğü temelinde baktığınızda her şeyin konuşulabileceğini ve konuşulabildiği görüşülebildiği, müzakere edilebildiği süreçler içine girdik. Dolayısıyla bu çerçevede Zaten gelinen noktada yeterince e, kanın aktığı bir dönemin içerisindeyiz. Bunu e, yani e, açıkçası e, bu mesele üzerinden e, genel fikir özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü ipotek altına almak e, otoriter bir e, rejimi Kürt meselesi üzerinden öylesine bir e, susturulma ve düzen arayışı içerisinde olmak bugünün gerçekliğiyle son derece bir kötü duruma işaret eder. Ve gelinen noktada yeni bir anayasa eşiğindeki ki biz bunları gündeme getiriyorduk. Böylesine kanlı bir çatışmanın içinde nasıl yeni bir anayasa yapılacak? Ama buna rağmen anayasa hazırlık komisyonlarında ki Büşra Hanım da komisyonların içerisinde yer alan bir isim değil mi? Evet evet. Dolayısıyla bunu bu tür hamlelerde bulunan ve özellikle de yani bu herhangi bir şekilde henüz sonuçlanmayan soruşturmaların işte ifadelerin ortalıkta da dolaşması böylesine bir yayın şeyin izlenmesi. Tümüyle gerçekten önümüzdeki dönemin yeni anayasa yapma sürecinde e, karşılaşacağımız e, zorlukları ve e, böylesine bir ortamdan e, nasıl bir yeni bir anayasa yapılabilir ki temel mesele de Türkiye'nin e, en önemli sorun olan e, Kürt sorununa çözüm arayacak bir e, anayasa orayı oradaki e, meseleyi dindirecek etnik e, anayasa yapmaktan, e, işte anayasal vatandaşlığa kadar uzanan meselelerin konuşulacağı bir ortamda siz bu anayasa komisyonunda e, çalışılan bir e, entelektüeli, e, bir aydını gözaltına alıyorsunuz ve e, buna ilişkin e, yani doğru, dürüst, ciddi bir e, şey de göremiyoruz. E, şu ana kadar bir açıklama da olmadı. Bunu da göremiyoruz ama spekülasyon bol. Ama bunun yanı sıra da gerçekten hem Kürt hem de Türkiye'li tüm kesimlerin bu konudaki tavrı herhalde bu tür gidişatlar açısından belirleyici olacak. Yani iki ana akımdan Kürt siyasi hareketi, hem Adalet ve Kalkınma Partisi yani iki mağdur vesayet rejimden mağdur kesim vardı geçtiğimiz onlu yıllar boyunca ve önünün içinde bulunduğumuz on yıl boyunca da bu iki mağduriyetten doğan siyasi akımlar, kesimler, toplum kesimlerin üzerinde demokratikleşmeye dönük pek çok adım atıldı. Yani bunlardan biri gerçekten e, uzun süre işte siyasi İslam e, orijinden e, kaynaklanan gelen, oradaki talepleri olan ve işte oradan evrilerek iktidar e, sürecini yaşayan e, bugün e, işte adına ne derseniz deyin, e, din, dindarların özgürlüklerini savunan muhafazakar, en geniş anlamlı muhafazakar e, bir hareketin talepleri vardı bir mağduriyet vardı bir de Kürtlerin mağduriyeti vardı bu iki mağduriyet üzerinden bir on yıl bu sürecin aşılmasına dönük çabalarla geçti ve bu bağlamda da önemli mesafelerde alındığını söyleyebiliriz istenilen mesafeler alınmadı ama önemli mesafeler alındı ve burada açıkçası iki mağduriyet e, de ortadan kalkmasına dönük e, geniş bir yelpazede yani Türkiye'deki liberaller, demokratlar, sosyalistler, e, demokrasi, en geniş demokrasi isteyen e, kesimler bu anlamda da bir e, temas halinde bir ittifak halindeydi. E, son dönemde iki mağduriyet tarafları e, arasındaki e, mesafe açılıyor, ona tanık oluyoruz. Yani iktidar e, Kürt sorunu vardırdan, açılımdan e, işte KCK operasyonlarında geldiği noktayı, Büşra Hanım ve Ragıp Bey son noktada o, e, gelinen nokta burada. E, şeye baktığımızda ise e, Kürt e, e, hareketleri içerisinde de yani e, barış e, görüşmelerine başlayabiliriz diyen e, kesimler, ile çatışmayı tercih eden kesimler tanık oluyoruz. Yani burada PKK çizgisiyle devam eden ve barışla bu işin artık çözümüne söyleyen kesimler saflaşmıştır. Ve burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Aslında iki mağduriyetin de ortadan kalkması hususunda tavır alan liberal, demokrat ve sol kesimler e, bu iki son dönemde e, iktidar partisiyle olan <gülüyor> yolunu yitirmiş durumda. E, hatta yani Kürt siyaset Kürt tarafında da işin çatışmayla e, çözümlenebileceğini iddia eden kesimle e, bağını e, yitirmiş durumda. Dolayısıyla aslında e, bu gelişmeler içerisinde e, böylesine bir e, hem iktidar hem de e, en azından e, Kürt e, siyasi hareketinin bir bölümü liberallerle ve demokratlarla e, arasını açmış bulunuyor. E, şimdi bu ortamda da mağdur, bir mağduriyetin e, temsilcisi olan iktidar partisi ki e, yani 2007 e, ...sürecini hatırlayalım, Cumhurbaşkanlığı seçimini, 27 Nisan bildirisini... ...defalarca karşı karşıya kaldıkları askeri darbe girişimlerini... ...yani bir mağduriyet diğer bir mağduriyetle çatışıyor... ...ve bu iki mağduriyetin ortadan kalkmasını savunan kesimlerin... ...büyük bir çoğunluğuyla da bu iki taraf arasında kopukluklar başlamış durumda. Dolayısıyla... Hem bir saflaşmaya hem bu diyaloğun ortadan kalkmış olduğuna tanık oluyoruz. Ve açıkçası iktidar partisi yani mağduriyetin bir tarafı olan parti ve kesimler diğer mağduriyet kesimi olan Kürt kesimine adeta bu mesele üzerinden geriye dönük adımlarla bir otoriter Sistem ki e, iktidar partisi açısından baktığınızda böyle bir yaklaşımı, yani Zıvanadan çıkan tutuklamalar diye nitelendirebileceğimiz e, yaklaşımları Ahmet Şikov olayında da e, görmüştük, orada da yaşamıştık. Yani olayın ulaştığı boyutlar çerçevesinde çok açıklayıcı bir şey gelmedi. E, aynı şey bugün Zarakoğlu ve Üşre Be Hanım, Ragıp ve Be Hanım üzerinden de görebiliyoruz. Dolayısıyla Bugün geldiğimiz noktada belki parlamentonun çoğunluğu açısından da yeni bir anayasanın daha önceki yani 2002-2007 parlamentolarının hiç yakalayamadığı bir e, ortamı da yakalamış durumda. Böylesine de bir e, avantajlı durum söz konusu. E, anayasa yapma çoğunluğu ve bütün partilerin oluşturduğu bir komisyona sahibiz. Herkes seçim e, sattığım halinde bu konuyu birinci madde yapmış. Ama e, neden yeni bir anayasa? Çünkü Türkiye'de e, 82 anayasından mağdur olan kesimler var. Bu 82 anayasından mağdur olan kesimlerin e, Mağduriyetin ortadan kalkacağı bir anayasa yapacağız. Ama mağdurlar bu arada çatışıyor. Evet yani bugün e, Nabi Yağacın'ın da taraf gazetesindeki köşesinde kötü gidişat başlığıyla yazdığı yazıda da e, paralel şeyler söyleniyor. Yani işler iyiye gitmiyor. Yalnız Kürt meselesinde değil, demokrasi meselesinde de diyor. Yani önce demo, bu gidişle mevcut böyle giderse daha fazlasından vazgeçtim. Var olan demokrasinin dahi daraldığını görebiliriz demiş. Öncelikle demokrasinin genişlemesi gerektiğini söylüyor. Yani şimdi Türkiye 2002'den sonra elde ettiği demokratik kazanımları ortadan kaldırmaya dönük bir Yeni anayasa eşiğinde e, yani akıllara ziyan bir durumla karşı karşıyayız. Evet, demek aynen ki. öyle. Yani bu anayasa bu şekilde yapılsa dahi e, bir çalışmalar sürdürülse bile bir anlam ifade edecek mi? Çok şüphem var doğrusu. Ee, yani açıkçası e, bunu çok zaman zaman dile getirdik. Yani böyle bir yeni bir anayasanın e, yapılması, kötü bir anayasa yapacaksınız. Yeni bir anayasa ee, tamam siviller yapacak ama tabii ki şunu da gör, görmemizde fayda var. Yani bu hızla gelinen vahim nokta yani e, tarafların Çatışmalı bir tarzla işin çözümünü seçmeleri hemen öncesinde hiç akla gelmeyecek derecede de müzakere bir arada konuşma ortamının doğduğunu hiçbir zaman öylesine bir ortam yakalanmadığını da belirtmeliyiz yani ama gerçekten bir bir iktidar kendi mağduriyetini ortadan kaldırırken başka mağduriyetler yaratmaya çalışır ve böylesine bir düzeni kurgularsa yeni bir anayasa yapma imkanı zaten ortadan kalkar. Yani siz yeni bir anayasayı bir iktidar partisinin elde ettiği çoğunluğunun üzerinden bir otoriter e, baskı üzerinden yeni bir anayasa yapmaya kalkarsanız bu e, tüm toplumu kucaklamayacağı muhakkak. Ayrıca Türkiye'nin e, her ne kadar bugün sorunlu olsa da bir Avrupa Birliği ilişkileri devam etmekte olan ilişkileri söz konusu. Aynı zamanda Türkiye e, işte dünyada e, olağanüstü işte bir kriz e, yaşansa bile işte dünya kapitalizmle e, işte 16-17. sıradan Katılmış bir e, ülke. Dolayısıyla yani evet gidişat kötü. E, yani e, ama biz gidişatın e, kötü gidişatı e, çevirmek üzere e, geniş bir kamuoyu var. Ben orada şeyim. Yani o kamuoyunun <gülüyor> diyaloğu da e, yani bundan e, bu 2000'li yıllar içerisinde demokratikleşmediğim adımları atılırken ki kenetlenmişlik görünmüyor. Bu bir taraftan endişe verici bir evet. şey. Ya Öbür taraftan da tabii PKK saldırıları da devam ediyor. Osmaniye'de öğrenci yürüdü önünde üç trafik polisini hedef alıp ikisi ölüyor. Trafik evet. polislerinin. Bir aman olsa kaçan PKK'lılardan biri çatışmada öldürülüyor. Öte yandan da işte bu Bingöl'deki canlı bomba eylemi var dört çocuk annesi Hatice Belgin de aralarında bulundu iki sivil e, ölüyor yani bir çocuğu yaralı böyle korkmuş seçimlerden S sonra yani içinde Kürt sorununun da çözümüne katkıda bulunacak pek çok e, meseleyi çözmeye çalışacak rahatlatacak yeni bir anayasa Yapmak üzere ülkeyi bir atölye düşünürken bir anayasa atölyesi, bir şimdi bir çatışma e, haline geldi e, ve sadece seçimlerden bu yana yani 12 Haziran seçimlerinden bu yana e, onlarca yüzlerce insan öldü. Evet. Ee, ve yani bayağı işte şehirlerde intihar bombaları evet. da dahil olmak üzere olabilecek her türlü şiddeti yükselmekte olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii yani bir devam etmekte olan şu anki biz e, harekat hakkında da bilgi sahibi değiliz yeterince. Evet öte yandan orada da bir belirsiz muğlak e, iyi bilgi alınmayan bir durum var. E, yani 24 Kazan bölgesinde, Meleti denen bölgede bekletilen 24 cenazenin durumu var. Aileleri de teşhis edememiş galiba değil evet, mi? Evet, yoğun kimyasal bombardıman ve çatışmaların ardından bölgede bulunan 35 PKK'lı hiçbir şekilde ilişki kurulamadı şeklinde bir açıklama var. 24 cenazenin bu gruptaki HPG'lere ait olduğu haberi var. Gündem Özgür Gündem gazetesinde ve napalm kullanıldığını iddia, iddiasına yer veriyor Özgür Gündem gazetesi. Kimyasal silahlar ve napalm bombasının kullanıldığı haberi var. C cenazelerin kömüre dönüşmüş olduğu belirtiliyor. Yani Gerçekten e, tarihi boyunca, yani ders misyanından itibaren e, bu gaz bombaları e, kullanılmıştır. E, yabancı kaynaklarda buna ilişkin e, pek çok kez rastlarız ama bugünün e, gerçekliğiyle böyle karşılaşmak, yani bugüne kadar Türkiye kendi sınırları içerisinde, da çok bilgi sahibi değiliz ama yani eski isyanlarda biliyoruz da son çatışma döneminde kimyasal silah e, tür silahları e, ne ölçüde kullandı bu e, nı yeterince bildiğimizi söyleyemeyiz yani bu kadar faili meçhur cinayetin olduğu yerde bunları da zaten pek bilmek e, mümkündür ama herhalde e, bu tür silahların, bu tür şeylerin şeffaf olsa bunları görebilsek ne, alınıp alınmadığını e, ya da bunlar örtülü ödeneklerden alınan e, silahlar mı yoksa belirtilen bütçeler içerisinde alınan silahlar mı? işte biz demokrasinin, milli savunma bütçesinin yeni anayasayla e, denetlenebilir bir silahlı kuvvetler, denetlenebilir güvenlik bürokrasisi hesap verebilen şeffaf bir güvenlik bürokrasisi e, olmasını hedeflerken yeniden kanlı bir savaşın içine e, girmiştir. Evet, bu sarmal duygusu son derece rahatsız edici insan açısından. Ne Selahattin Demir, yani bugün e, şeyde aslında galib hani gazetelerde işte baktığınız zaman gündemde büyük ölçüde silah ve çatışma şeyleri de e, göze çarpmıştı. Bir yandan Napalm iddiaları bir yandan da çeşitli gazetelerde var yeni kalashnikov silahlar bulunmuş. Bir sürü Bunlar da böyle sergilenip, işte şehirlerde yeni bir taarruzun belirtisi, hazırlığı belirtisi olarak ortaya konuluyor bir yandan böyle. Cesetlerle ilgili de 24 PKK'nın morda bekletildiği haberiyle de Selahattin Demirtaş, BDP, Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da... E, Savaş olmasın, barış gerçekleşsin diye uğraş veriyoruz ama illa da savaşılacaksa bunun bir hukuku olması gerekiyor. Burada bu da yoktur demiş. 24 PKK'nın cenazesinin Malatya Morgun'da bekletildiğini sürmüş. Cenazelere saygı gösterilmediğini söylemiş ve özgürlük için de bedel ödemeye hazırız demiş. Bir Türk'ün bir Türk çocuğunun bu coğrafyada ne hakkı varsa ne kadar özgürlüğü varsa bir Türk çocuğunda da o kadar özgürlüğü olmalıdır demiş. Ya şimdi e, Sil, Silvan olayından sonra Osman Baydemir e, sanıyorum söylemişti. Evet. Yani burada 24 Türk, öbür tarafta 48 Kürt genci. E, i̇şte son e, olaylardan sonra da benzer yani misillemez misliyle diye ki dilinde böyle bugüne kadar bu tür bir ifadeye rastlanmayan Cumhurbaşkanı dün e, otobüste gece gelirken e, ra, e, radyoda başbakanın ulusa Seçleniş konuşmasıydı. O da aynı sertlikte e, bir konuşmaydı. E, yani misliyle yapılacak bu. Şimdi bu iş bu misli meselesine girildikten sonra e, misliyle e, insan öldürülür. misliyle e, kullanılmayan silahlar kullanılır. Bu noktaya gelmiş durumdayız. Yani insan açıkçası <gülüyor> Bu uçurumun eşiğinde yaşadık ee, bu şeyde ama son yıllarda alınan mesafeyle yani e, en azından silahın ve kanın kansız ve silahsız bir döneme öylesine bir bahar yakalandığı e, umudumuzu taşırken bir anda alt üst olduk e, ki bunun içinde gerçekten işte görüşmeler e, ne oluyordu işte e, Öcalan İmralı, Kandil, insanlar Basın e, to, herkes e, bir, bir şekilde konuşuyordu e, böyle bir süreç Şimdi bunlar da yadırganmıyordu e, gelinen nokta e, ben yani başından beri e, böyle bir dönem dönem yani bu işin böyle kazanılacağını zanneden e, bir PKK ya da işte e, oradaki bu sürece önderlik eden bir hareket var e, bu işi yöneşe Misliyle ödetmek isteyen bir devlet var ki bu devlette şu anda e, ordu, TSK ve hükümet bu konuda görüş farklılığı içermiyor. Geçmişte bu tür e, durumlarda 2002 AKP iktidarları döneminde e, uygulamaların, Düşüncelerin farklı uygulamaların bu nedenle askerlerin inisiyatifinde olduğu söz ettim. Yani zaten dikkatinizi çekerse PKK'da intihar eylemlerini daha AKP'nin oy aldığı Kürt bölgelerinde sıklaştırdığı şehirlerde. Ve çoğunlukla da işte AKP il binaları, hükümet şeyleri ve de polis üzerinden ayrım gözletilmiyor ama geçmişte bu kadar polis noktalarında operasyon yapılmıyordu. Dolayısıyla bir kanlı seansa geçen bayram öncesindeki konuşmalarımızda eşiğine girilmek üzereydi. Ve girildi. Evet, bayram öncesi. Ben bu arada bir şey de eklemek istiyorum. Buyurun. Yani benim derseniz şu şey misliyle intikam almak almak gibi söylemlerin ben aslında bir ara şey diye yorumlamıştım bunu irkilerek. Sizin de dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nda hiç alışık olmadığımız bir tarzda bunları söylemesi üzerine. Fakat demek ki başbakan da söylemiş. Bunun işte 4000 yıl mıydı geriye, Hammurabi kanunlarına, Babil dönemine filan geri döndüğümüzü düşünmüştüm ama yanılmış olduğumu düşünüyorum. Çünkü sonradan şöyle bir bakınca, hatırlayınca Hammurabi yasalarının aslında misliyle değil, tamamen aynı miktarda kısasa kısası, orantılı olmasının cevabın <gülüyor> o bile değil yani burada söz konusu. Evet. Evet. Yani e, biz e, aslında e, 1900'in e, 25 yılından itibaren ki bu çatışmalarda 25 ile 38 işte daha önceleri de var misliyle insan ölmüş yani o İngiliz kaynağını hatırlamıyorum ama 1940'larda galiba işte bu sadece Şeyh Said ile Dersim süreci şimdi 1 milyon Kürdün 50 bin Türk askerinin öldüğünü söyler ee, bunun rakamları da bilmeyiz işte biz evet. yani e, Öcalı'nın İmralı'daki savunmasında aklımda kalan şeylerden biridir ee, işte 40 bin e, kişi öldü 40 bin kişinin katili vaziyetinde bir şey 30 bini benden demişti evet. yani misliyle be, e, yeterince ödemedik mi biz bu şeyi, taraflar bütün bir 100 yıl boyunca ...birbirine misliyle misliyle e, savaş, devam eden savaşın e, sonuna geldiğimiz... ...en azından bu umutların olduğunu gördüğümüz anda... E, e, ...böylesine bir tıkanıklıkla karşı karşıyayız. Ama yani e, klasik şey olmay, o, olmasa da yine de e, şunu içimizde şunu taşıyoruz. E, <gülüyor> son on yıldaki gelişmeler hiçbir zaman yaşamadığımız gelişmelerdi... Bunları inkar edemeyiz. Bunları da geliştirmek üzere o duruşu geliştirmek lazım. Ve her en temelde açıkçası bugün bu operasyonun geldiği noktada Büşra Hanım'la Ragıp Bey'in gözaltına alınması bardağı taşıran son damla olmuştur. Yani buradan eğer iktidar otoriter bir rejimi kurguluyorsa... Ee, ...o da sonun... ...onun sonunun başlangıcı değil demektir... demektir abi ...açıkçası... Evet, aynı ...yani bir hiçbir zaman bu sınırlar içerisinde... E, ...böylesine gidişata... E, ...yani dünyada da... ...örnekleri vardır, şeydir... ...hiç kimse şey yapmasın... ...ne... E, ...alınan yüksek oylar... E, ...demokrasi için, Kürt meselesinin... ...çözümü için verildi... ...hem Kürtlerden, iktidar partisinin... ...aldığı oylar... ...hem Türkiye'nin bütününden aldığı oylar bu işin birinci meselenin çözülmüne ilişkin verildi. Misliyle öldürülmesi için değil. Evet. Tabii burada aklını uykuya yatırılması gereken Kürt siyasi hareketi yani bir sistem fikrini söyleyebilir. KCK diye bir modelle ben bu işi çözeceğim diyebilir. Ama bu modelin Kürt bölgesinde ne kadar karşılık bulduğu demokratik özelliğin ile ilişkin tanımların ne kadar karşılık bulduğu da aşikar. Siz Orhan Miroğlu'na, Tarık Ziya İkinci'ye e, Osman Baydemir'e e, ikna edememişseniz ve bir çatışmayı seçmişseniz burada da sizin düşünmeniz gereken bir durum var. E, misliyle çokça misliyle ödenmeden e, buradan dönmek ve e, yani bu vesileyle e, Ragıp Bey ve Büşra Hanım'ın e, sürecini çok yakından nasıl yani takip edebildiğimiz kadarıyla yakın hramping davalarını takip etmişsek, diğer bu konudaki mağdur olan arkadaşların davalarını takip etmişsek, bu süreci de takip etmek zorundayız. Daha güçlü sesin oluşmasını sağlamak zorundayız. Hem Türklerden, hem Kürtlerden. Bütün demokrasi <gülüyor> açısından. Yoksa evet. İlşat Nabi Bey'in de söylediği gibi Oral Bey'in de söylediği gibi hiç iyi bir gidişat yok yani. Evet. evet. Peki bu noktada Yani neler? biz şey hep böyle e, Wall Street'i konuşalım, e, dünya e, ekonomisindeki girişimleri konuşalım diyoruz ama yapamıyoruz. Yapamıyoruz yani. Bu dört evet. haftadır falan. Evet. Yapamıyoruz. Gene süreyi bile açtık. E, zaten. Açtık değil mi? <gülüyor> Peki sizde de geçmiş teşekkürler, olsun. Sağ olun, teşekkürler, sağlın, teşekkür. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.